Değerli dinleyenler, Radyonuz Akrefen frekanslarında yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyenler, Çölde yaşayan kum akreplerinin gözleri hemen hemen hiç görmez. Buna karşın her bir ayağının ucunda bulunan ve milimetrenin milyonda birinden daha küçük titreşimlere yol açan hareketleri bile tespit edebilen algılayıcıları sayesinde avlarını kovalayabilmekte ya da düşmanlarından kaçabilmektedirler. Kelebek konması gibi, Akrebin yakınındaki en ufak bir hareket kumda titreşim dalgası oluşturur. Her iki dalganın yayılma hızları farklıdır. Akrep, bu iki dalganın kendisine ulaşma süreleri arasındaki farktan, ava olan mesafesini belirler. Avdan yayılan küçük hızlı dalganın, akrebin ava en yakın algılayıcısıyla en uzaktaki algılayıcısına ulaşmasından da avın hangi tarafta olduğu tam olarak belirlenir. Hatta bu son iki sinyal, akrebin tam bir hesaplama yapabilmesi için biraz geciktirilir. Ancak bu geciktirme süresi de, göz açıp kapama süresinden bile kısadır. Nitekim iki sinyal arasındaki fark, saniyenin 500'de biri kadarsa, akrep saldırı için bir an bile beklemez. İşte akrebe bu özelliği kazandıran, akrebin bir saniyede yüzlerce defa tespit ve hesaplama yapabilen alıcılarının, adeta bir bilgisayar ağı gibi işlemesinin sonucudur. Değerli dinleyenler, Çöl akrebindeki bu özellik gibi, yine çölde yaşayan başka bir küçük canlı olan çöl karıncaları da, kendilerine mahsus bir takım özelliklerle donatılmışlardır. 150 Fahrenheit sıcaklığındaki kavurucu kumda yaşayabilmek, başta insanlar olmak üzere çoğu canlı için imkansızdır. Ama bu sıcaklıkta yaşamını sürdüren karıncalar vardır. Peki orta boylu, uzun bacaklı, siyah çöl karıncası olan Namib osimirmex, bu şiddetli sıcaklıkta nasıl yaşayabilir? Namib karıncaları için çöldeki tipik bir gün belli bir saatte başlamaz. Günü başlatan standart kum yüzeyi sıcaklığıdır ki bu da 30 derecedir. İşte bu noktada karıncalar yeraltı yuvalarından çıkmaya ve yiyecek aramaya başlarlar. Vücutları çok soğuk olduğu için muntazam hareket edemez ve sendeliyerek yürürler. Fakat sıcaklık arttıkça daha fazla karınca ortaya çıkar. Ve daha düzgün, daha hızlı hareket etmeye başlarlar. Yuvanın iç ve dış trafiğinin en yoğun olduğu sıcaklık 52.2 derecedir. Sıcaklık bu noktanın üstüne çıktığında hareket devam eder. Fakat ısı 67.8 dereceye ulaştığında trafik durur. Bu sıcaklığa çöl ortamında öğleden yaklaşık bir saat kadar önce ulaşılır sıcaklığın düşmeye başladığı öğle sonrasında yemek arayışı yeniden başlar ve yüzey sıcaklığı 30 dereceye düşene kadar devam eder. Bu karıncalar yaklaşık 6 gün boyunca yuvadan uzak bir şekilde hiçbir hayvana yem olmadan yiyecek arayabilirler. Bu süre zarfında eve 15-20 kez kendi ağırlıklarında yiyecek taşırlar. Çölde sıcaklık karıncaların yaşayamayacağı dereceye ulaştığında, yuvaya dönme imkanı bulamayan karıncalar sıcaktan korunmak için oldukça değişik bir metot kullanırlar. Hava sıcaklığı kumdan yükseldikçe azalır. Örneğin, kum sıcaklığı 67.8 dereceyken biraz yükselendiğinde hava sıcaklığı 55 dereceye düşer. Bu yüzden kum yüzeyi sıcaklığı 52.2 dereceden fazla olduğunda Karıncalar bitki gövdesi gibi nesnelere tırmanır ve serinlemek için bir süre burada kalırlar. Karıncanın küçük vücudunun sıcaklığı kısa sürede çevresindeki sıcaklık derecelerine düşer. Ağaç gövdelerinde ise sıcaklık 30 ila 38.3 arasında değişir. Bu serinleme araları karıncanın kavurucu sıcakta kesik kesikte olsa yiyecek aramasını olanaklı kılar. Değerli dinleyenler, Genellikle Tunus'un Akdeniz kıyısındaki Mahores yakınlarında yaşayan siyah çöl karıncası, sabah güneşinin yükselmesiyle 70 dereceye kadar yükselebilen çöl kumunun sıcaklığında, yuvasından ısıya kendisi kadar dayanıklı olmayan başka böceklerin ölülerini aramak için çıkar. Bu uzun bacaklı çöl yaratığı, istediğinde saniyede bir metre yol kat edebilir. Çöl karıncası, yuvasından başlayarak 200 metre uzağa kadar varabilen bir alanda sık sık durarak ve olduğu yerde dönerek dolambaçlı bir yol izler. Ama bu zikzakların bütün karmaşalığına rağmen yiyeceğini bulduğunda hemen yuvasına doğru düz bir çizgi izleyerek yola koyulur. Çöl gibi bir arazide yön belirlemeye yarayan işaretlerin azlığı düşünüldüğünde karıncanın başardığı çok dolambaçlı gidişin ardından düz bir çizgi izleyerek yuvaya dönmesi de İşin diğer önemli tarafıdır. Araştırmalar, karıncaların gökyüzünü bir pusula gibi kullandığını ve görme duyularının özellikle güneşin polarize ışığına duyarlı olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Good thing to. Gel gardım her derdini dil la, la her zatini Kalbinden ziyaret bası, İsmi illallah, İsmi Allah'ı kul Ya Allah, ya Allah, evvah. Akra efem Akra Akra, akra efem Tüm sesler onda güzel Kulağınızdan gönlünüze giden yok Akra Akra Akra Değerli dinleyenler Eser arasından önce özellikle anlatmaya çalıştığımız çöl akrebi gibi, çöl karıncası da çölde yaşayabilecek şekilde yaratılmış ve onun için gerekli özelliklerle donatılmıştır. Allah, çöl karıncasına da sıcaklıkta kendisini nasıl koruması gerektiğini ilham etmiştir. İşte yaprak kesen karınca da bunlar gibi Allah tarafından keskin bir çene verilerek kendine has özellikleri olarak yaratılan canlılardan bir tanesidir. Diğer bir adı da attı olan yaprak kesici karıncaların belirgin özellikleri, koparttıkları yaprak parçalarını başlarının üstünde yuvalarına taşıma alışkanlıklarıdır. Karıncalar, sağlamca kenetlenmiş çenelerinde taşıdıkları, kendilerine oranla oldukça büyük yaprak parçalarının altına gizlenirler. Bu nedenle işçi karıncaların gün boyunca çalıştıktan sonra yuvaya dönüşleri çok ilginç bir görünüm ortaya çıkarır. Böyle bir görüntüyle karşılaşan kişi, ormanın zeminini sanki canlanmış, yürüyormuş gibi hissine kapılacaktır. Yaprak kesiciler, yağmur ormanlarında yere dökülen yaprakların yaklaşık yüzde on yuvalarına taşıyabilirler. Bu yaprak parçalarını taşımalarının sebebi ise elbette ki güneşten korunmak değildir. Karıncalar kestikleri bu yaprak parçalarını yiyecek olarak da değerlendirmezler. Yaprakların kendisini yiyemezler, çünkü vücutlarında bitkilerde bulunan selülozu sindirebilecek enzimler yoktur. Attaların bu yaprakları, mantar üretiminde kullandıkları hayretle keşfedilmiştir. Yuvaya getirilen bu yaprak parçalarını, işçi karıncalar çiğneyerek bir yığın haline getirirler ve yuvanın yer altındaki odalarında saklarlar. Bu odalardaysa yaprakların üzerinde mantar yetiştirirler. Bu yolla, büyüyen mantarların tomurcuklarından kendileri için gerekli proteini elde ederler. Ne var ki attalar yuvadan ayrıldıklarında oluşturdukları mantar bahçesi bozulacak ve zararlı mantarlara yenilecektir. Peki bahçelerini yalnızca ekim öncesinde temizleyen attalar zararlı mantarlardan nasıl korunabilmektedirler? Bunun sırrı, yaprakları çiğnedikleri sırada kullandıkları tükürükte gizlidir. Tükürük, istenmeyen mantarların oluşumunu engelleyici bir antibiyotik ve doğru mantarların gelişimini hızlandırıcı bir madde de içermektedir. Bu şekilde bir yaşam biçimini sürdürebilen karıncaya elbette ki bu ilhamı var oldukları ilk günden itibaren veren, onları bütün hayret verici özellikleriyle yaratan, şüphesiz, sani. Yani sanatçı olan Allah'tan başkası değildir. Karıncayı var eden yaratan, kendi varlığını ve yaratışındaki üstünlüğü göstermek için, bu hayvana onun harcı olmayan işler yaptırmaktadır. Karınca, yaratıcısının ilhamıyla hareket etmektedir. Dolayısıyla sergilediği akılda, gerçekte kendisini yaratanın aklıdır. Aslında bütün hayvanlar dünyasında buna benzer bir durum söz konusudur. Karşımızda müstakil bir akla ve muhakeme yeteneğine sahip olmadıkları halde, çok üstün akıl gösterileri sergileyen yaratıklar vardır. Karınca bunların en çarpıcılarından biridir. Ve o da diğer hayvanlar gibi gerçekte kendisine eğiten iradenin verdiği programa, ilhama göre hareket eder. O irade sahibinin aklını ve gücünü yansıtır. Yaprak kesici karınca kolonisinin orta boylu işçileri hemen hemen bütün günlerini yaprak taşımakla geçirirler. Bu taşıma esnasında kendilerini korumaları zorlaşmaktadır. Çünkü kendilerini korumaya yarayan çeneleriyle yaprak taşımaktadırlar. Bu nedenle onları korumak üzere yaprak taşıyan işçi karıncalarla, işbirliği içinde olan daha küçük boy işçi karıncalar, onlarla birlikte dolaşmaktadırlar. Yaprak taşımakla görevli olan orta boy karıncalar, kendilerine düşman olan bir sinek türüne karşı ilginç bir savunma yöntemi kullanırlar. Düşman sinek, yumurtalarını bırakmak için son derece farklı bir yer olan bu karıncaların baş kısmını seçer, ve buraya bir tane yumurta bırakır. Karıncanın vücudunda zamanla gelişip yumurtadan çıkan yavru sinek, hayvanın beynine kadar ilerleyerek ölümüne sebep olur. İşte işçi karıncalar, yanlarında küçük boy yardımcıları olmadan, her an saldırmaya hazır bu sinek türüne karşı savunmasız kalırlar. Normal zamanlarda üzerlerine konmak isteyen sinekleri, makasa benzeyen keskin çeneleriyle derhal uzaklaştırmayı başaran işçi karıncalar, yaprak taşırken bunu yapamazlar. Bu yüzden de kendileri adına savunma yapacak bir başka karıncayı taşıdıkları yaprağın üzerine yerleştirirler. Sineğin saldırısı sırasında da bu küçük koruyucular yaprağın üzerinden düşmana karşı mücadele verirler. Karıncalar, çene kemikleriyle yaprağı parçalarken, bütün vücudunun titrediği görülür. Bilim adamları bu titremenin, yaprağı sabit tuttuğunu ve böylece kesilmesini kolaylaştırdığını fark etmişlerdir. Aynı zamanda bu titreşim sayesinde karınca, arkadaşlarına iyi bir iş üzerinde olduğu mesajını da verir. İnsanlar tarafından da çok sayıf bir ses olarak duyulabilen bu titreşimi sağlamak için karınca, karın bölgesindeki iki küçük organı birbirine sürter. Bu titreşim, karıncanın orak şeklindeki çene kemiklerine ulaşıncaya kadar, vücut boyunca yayılır. Karınca, arka ayaklarını hızla hareket ettirirken, aynı şekilde çenesini de aşağı yukarı titreterek, yaprağı ay şeklinde keser. Bu metot, tıpkı çok keskin elektrikli bir dilimleme bıçağının hareketini andırır. Bu teknik, yaprak kesimine kolaylaştırmaktadır. Ancak bu titreşimlerin başka bir amaca daha hizmet ettiği biliniyor. Yaprak kesen bir karıncayı görmek, diğerlerini de buraya çekmektedir. Çünkü özellikle attaların yaşadığı iklim bölgelerindeki birçok bitki zehirlidir. Karıncaların her yaprağı kendilerinin test etmesi ve bu şekilde riske girmesi onlar için büyük bir tehlikedir. Bu yüzden daima, diğerlerinin işlerini başarıyla tamamladıkları yerlere gitmektedirler. Seninle Rabbim her an seninle, zikret daim dininle, la ilahe illallah. Yaşlar aksın gözünden, dur parlasın yüzünden, gayrı çıksın özünden, la ilahe illallah. Allah Allah illallah Sıratı geçelim, cennetine geçelim. La ilahe illallah, Dur, şimdi, bir şeyi ilmün arasın. Allah Ol, azze varasın, doğru hakka elesin. La ilahe illallah. Altyazı M.K. Radyoculuğun Yüz Akı Akra. Akra. Akra Akra Akra Değerli dinleyenler, eser arasından önce özelliklerini anlatmakta olduğumuz yaprak kesen karıncaları anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Attaların Kestikleri yaprakları yuvalarına taşırken kullandıkları yolsa, adeta minyatür bir ana yol görünümündedir. Burada yavaşça ilerleyen karıncalar bütün dal parçacıklarını, küçük çakıl taşlarını, çimen ve yabani otları toplar ve yan taraflara bırakırlar. Böylece kendilerine tertemiz bir yol oluşturmuş olurlar. Uzun bir çalışmadan sonra bu ana yol özel bir alette yapılmış kadar düzgün ve pürüzsüz olur. Atla kolonisi, tek bir kum tanesi boyutundaki işçiler, bu işçilerden kat kat büyük askerler ve orta boylu, maraton koşuculardan oluşur. Maraton koşucular, yuvaya yaprak parçaları getirmek için, etrafında koştururlar. Bu karıncalar öylesine çalışkandırlar ki, her koşucu karıncanın yaprak taşıyarak dört dakika ilerlemesi, bir insanın omuzlarında 227 kilogram ağırlıkla 48 kilometre yani 30 mil yol gitmesine denktir. Bir atta yuvasında 6 metre derinliğine kadar inebilen yumruk genişliğinde galeriler bulunur. Kum tanesi kadar olan işçiler bu labirentleri inşa ederken 40 ton kadar toprak çıkarırlar. Karıncaların birkaç sene içinde yapabildikleri bu yuvalar, insanların Çin inşa etmesiyle kıyaslanabilecek zorlukta ve profesyonelliktedir. Değerli dinleyenler, buraya kadar anlattıklarımızı pek tabidir ki uzun yıllar bu konuda titizlikle çalışan, araştırma ve incelemeler yapan bilim adamlarının elde ederek çıkardıkları neticelerden öğrenmekteyiz. Bugün yapılan ve yapılmakta olan bu tür araştırmalar, geçmişte muhtelif bilim adamları tarafından yapılmış ve sonuçları ilim dünyasına açıklanmıştır. İşte bu bilim adamlarından bir tanesi de bu bölümümüzde tanımaya çalışacağımız ünlü İslam bilgini Cahiz'dir. Cahiz, zooloji ve antropoloji alimidir. İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Yazarlığı ve edipliğiyle de meşhur olmuştur. Edebiyat, kelam, tarih, siyaset, ahlak, sanat, ticaret ve zooloji dalında eserler vermiştir. Asıl adı Ebu Osman Amr bin Bahr bin Mahbub el Cahiz el Kinani'dir. 777 yılında Basra'da doğduğu tahmin edilmektedir. Eldeki ilk kaynaklara göre, Sendoobi tarafından hazırlanan biyografiye göre, Cahiz'in dedesi Mahbu deve çobanı zenciidir ve Cahiz bu nedenle bir Arap zenci melezidir. Cahiz lekabı ise kendisine patlak gözlü olmasından dolayı verilmiştir. Patlak gözlü, kalın dudaklı, esmer tenli, kısa boylu olan cahız, neşeli, şakacı, zeki, nüktedan, biraz cimri ve tartışmadan hoşlanan bir kimseydi. Çirkinliğine rağmen meziyetleriyle kendisini sevdirmiş ve en yüksek makamlarda bulunan devlet adamlarıyla münasebet kurabilmiştir. Küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye karşı şiddetli bir arzusu olan Cahiz, gençliğinde çok canlı bir ilim ve kültür hayatının devam ettiği, en parlak devrini yaşayan Basra'da bulunan birçok büyük âlimin derslerine devam ederek gramer, şiir, tarih ve edebiyat öğrendi. Bir yandan da geçimini sağlamak için ticaretle uğraştı. Ayrıca önemli kültürel etkinlikler olan ilim ve edebi meclislere devam edip, belli zamanlarda Arap şiir ve ediplerinin toplandıkları panayırları takip ederek kendini yetiştirdi. Fasil Harapçayı onlardan öğrendi. İlim meclislerinden istifade etmek için Basra'daki faaliyetlerle yetinmeyip, bazen Küfe ve Bağdat'a da gitti. Böylece ilim ve irfanını pekiştirdi. Bir süre sonra eser yazmaya başlayan cahız, hilafet ve diğer konularla ilgili eserlerinin Abbasi halifesi memun tarafından beğenilmesiyle Bağdat'a davet edildi. Daveti kabul edip Bağdat'a giderek, Bağdat ve Samerra'da halifenin ve devlet büyüklerinin muhitinde kendisine yer edindi ve en fazla destek gördüğü vezirin katledilmesine kadar on yıldan fazla müreffeh bir hayat sürdü. Câhız bu dönemde Şam, Humus, Antakya ve çevrelerine ziyaret ve gezilerde bulundu. Vezirin öldürülmesinden sonra kendisi de yakalanarak hapse atıldıysa da bir süre sonra yeni vezir tarafından affedilerek serbest bırakıldı. Câhız kısa süreli de olsa yaşadığı sıkıntılı dönemden sonra halifelik tarafından korundu. Bir ara halifenin çocuklarına hoca olarak görevlendirilmek istendiyse de Yüz görüntüsünün çirkin olmasından ötürü bundan vazgeçildi. Ancak halife tarafından korunmaya ve himaye görmeye devam etti. Bazı eserlerini halifeye ithaf etti. Şam şehrinin fethini müteakiben buraya gitti. Ömrünün sonuna doğru hastalanarak felç olan Cahiz ayrıca damla hastalığından mustarip ve çok yaşlanmış olarak hayatını sürdürmek üzere Basra'ya çekildi. Halife'nin kendisini Hamerra'ya davet etmesine rağmen bu davete icabet edemedi. Hicri 255 Muharrem, miladi Ocak 869'da Basra'da vefat etti. 90 küsur yıllık uzun bir ömrün sonunda çok sayıda eser bıraktı. Cahiz devrinin en büyük zooloji ve antropoloji alimiydi. Hayvanların her türünü inceledi eserlerinde hayvanların yaşayışları hakkında ince bilgiler verdi ve hayvanları deney için kullanan ilk alim oldu. Tetkik ve deneylerini o konu hakkında doğru bildiğini elde edinceye kadar sürdürdü. Hayvanlardaki uzvi değişiklikleri de inceledi. Hayvanların adetlerini ve hususiyetlerini izah ederken Allahü Teala'nın onları yaratmasındaki hikmeti de gözler önüne serdi. Cahiz kendi düşünce ve eserlerini hayvanları konuşturmak suretiyle ortaya koydu. Bu durum daha önce Doğu edebiyatlarında Kelile ve Dimne ile Hint'te 13. asırda Mesnevi-i Mevlana'da görülür. Cahızdan tam 8 asır sonra dünyaya gelen 18. asır Fransız edebiyatçısı La Fontaine onun hayvanları konuşturma üslubunu taklit ederek öne kavuşmuştur. Değerli dostlar, bilginimiz cahızı anlatmaya devam edeceğiz ama önce güzel bir eser arası verelim.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 Akra FM Tüm Sesler Onda Güzel Değerli dinleyenler, Radyonuz Akray FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eser arasından önce hayvanları konuşturma sanatını ilk uygulayandan bahsetmekteydik. İlk defa hayvanları konuşturma sanatını ortaya çıkaranın, La Fontaine olduğu batılılarca iddia ediliyorsa da, onun bu sanatı, özellikle Câhız'dan ve diğer Müslüman milletlerin edebiyatçılarından aldığı eserlerin tetkikinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Câhız'ın başarıları ve yaptıkları şöyle sıralanabilir. Avrupa bilginleri milletler arası ilmi toplantılarda tenefüs faaliyetinin sadece akciğerlere mahsus olmadığını, tenefüsün ciltteki delikler vasıtasıyla da yapıldığını ilk ortaya çıkaranların kendileri olduğunu söylerler. Fakat Cahiz asırlar önce bu hakikati ortaya koyan tek âlemdir. El Hayvan isimli eserinde şöyle demektedir: her kıl dibinde bedenin teneffüsünü temin eden delikçikler mevcuttur. Şayet bunlar olmasaydı, insan ilk anda ölürdü. Bu, cahızın tecrübeleriyle ortaya koyduğu açık bir hakikattir. Cahız, ilk defa kuru destilasyona tabi tutmak suretiyle, hayvan gübresinden amonyak elde etmeyi başarmıştır. Cahıza göre kitap, okuyan ve dinleyenlerin kolayca anlayabilmeleri için açık bir ifadeyle yazılmalı ve manayı açıklayan gerekli ayrıntılardan mahrum olmamalıdır. Eğer müellif özde anlatımı tercih ederse, kendisini sadece yüksek kültürlü kişiler anlayabilir. Arap ve İslam kültürünün altın çağında yaşayan Cahiz. Bu kültürün en büyük temsilcilerinden biri olmuş, hem dini hem din dışı alanlarda eserler vermiştir. İslam akılcılığının beşiği olan Basra'da doğması ve elde ettiği diğer imkanlar onu büyük zekalardan biri yapmıştır. Dini siyasi sahadaki eserlerinde İslam'ın ilk devirlerindeki meseleleri, din dışı eserlerinde ise İslam kültürünü ve hümanizmasını inceledi. Günümüz epikazı ulaşan eserlerinden çıkan sonuca göre Cahiz, imanın sınırlarını aşmadan tabii hadiseleri, eski tarihi, gerçek gibi nakredilmiş efsanevi rivayetleri büyük bir ustalıkla tenkit süzgecinden geçirir ve bunların akla uygun çözüm yollarını arar. Cahiz'in en çok dikkat çeken taraflarından biri de psikolojik tahlilleridir. Bu tahlillere küçük risalelerinde rastlanır. Tabii çevrenin insan ve hayvanlara etkisi üzerinde ısrarla duran Cahız, bu hususta sosyal çevrenin etkisinden de önemle bahseder. Değerli dinleyenler, Cahız en çok eser veren müellifler arasında yer alır. Kitaplarının sayısı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Sıbt İbnü'l Cezvi onun 360 eseri olduğunu ve bunların çoğunu Bağdat'ta Ebu Hanife Türbesi kütüphanesinde gördüğünü söyler. Eserlerin 25 tanesi günümüze tam, 65 tanesi de eksik olarak gelebilmiştir. Eserlerinin hemen hepsi ansiklopedik mahiyettedir. O edebiyat, kelam, mezhepler tarihi, tarih, siyaset, ahlak, sanat, Ticaret ve zooloji konularında çok değerli eserler vermiştir. Eserlerinde delil, deney ve tarihe dayanmaktadır. Cahız'ın eserlerini genellikle belirli adlar altında zikretmeyip çeşitli yerlerde farklı isimlerle kaydettiği veya onları yeniden telif ettiği, gençliğinde bazı eserlerini İbnül Mukaffa ve Halil bin Ahmed gibi alimlerin adlarıyla yazdığı, bu arada başkalarının onun şöhretinden istifade için kendi kitaplarını cahıza isnat ettikleri de bilinmektedir. Pellat tarafından eserleri üzerinde yapılan son araştırmada 244 kitap adı tespit edilmiştir. Bir kısmı küçük risaleler halinde kaleme alınmış olan bu eserler, değişik araştırmacılar tarafından mecmuat Resail-i Cahız veya Resail-ül adlarıyla bir araya getirilerek neşredilmiştir. Brochelman, onun eserlerinden tespit edebildiklerini konularına göre tasnif etmeye çalışmıştır. Değerli dostlar, bir İslam bilginleri ve icatları programımızı daha geride bırakıyoruz. Yeni bir haftada yeni bir bölümle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.